radyo tiyatrosu Kiralık biri Yazan Leslie Pauls Hartley, çeviren Duygu Uğur, reji Hamit Akınlı, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Steve Leadbetter, Burçin Oraloğlu Bert Metin Çoban, Lady Franklin, Tijanpar, Simmons Burgess Arseven, Huggy Cartrip, Cüneyt Türel Constance Ayşegül Yalçın Arayan oldu mu Bert? Lady Franklin'in kahyası olduğunu söyleyen biri aradı Hanımı 10 Şubat Perşembe günü 10.30'da Kenterboro'ya gidecek Akşamüstü dönecekmiş Programa baktım kabul ettim Adresi burada Ver bakayım Sağ Halk'in caddesi 39 tamam. Kiralık taksi şoförleri bazen bekletiyorlarmış da Geç kalınmamasını özellikle tembih etti Firmama resmen hakaret bu ha, Bir dakika geç kalınmayacağı gibi Bir dakika derken da gitmeyeceğinizi söyledim efendim Elbette değil mi ya Parası ödenmeyen bir dakikamızı bile harcamak istemeyiz Üç yıl sonra arabanın borcu bitince Bir araba daha alacağım Onu da senin kullanman gerekecek sana da aynı şeyi sağlık veririm Tam saniyesinde iş yerinde olmalısın <gülüyor> Daha yenisin bu işte inceliklerini bilmelisin Bak ben ne yaparım dinle Bert <gülüyor> Bir işe giderken koşullar gecikmeme sebep olur Veya kendim gidemez başkasını gönderirsem Müşteriye telefon eder özür dilerim Hatta mektup yazarım Gizli kişiliğimle karşıt teşkil eden bu incelik iyi bir etki yapar ve müşterilerim medeni, güvenilir, kararlı biri olarak dostlarına sağlık verirler beni. Bu gerçekten hoşa gidecek bir davranış misterliği bitter. Sonra müşterilerimin kişiliklerini inceler, onları memnun etmek için her şeyi yaparım. Ölçülü hareket ederim her zaman. Taşkınlıktan hoşlanmaz müşteri. Beni dostlarına sağlık verdikleri için onlara minnettar olduğumu inkar edemem ama fazla teşekkür borçlu olduğumu sanmıyorum. Çünkü benim onlara davrandığımdan daha az düşünceli davranıyorlar bana karşı. Geç saatlere kadar gece kulüpleri kapısında beklemek zorunda kalırım çoğu kez. Bir fincan çay veya bir sandviç yollamayı akıl etmezler. Bazen bir işi hiç özür dilemeden son dakikada iptal ederler. Bazen varlığımı tüm olarak unuturlar. Bunlar da mesleğin zor yanları efendim. Bazen dostlarının davetlerinden alırım onları. Kapıda bin bir iltifat teşekkür ayrılırlar ama arabada ev sahiplerinin ve oradakilerin insafsız eleştirileri başlar <gülüyor> Bu da eğlenceli yanı bence efendim Hiç de öyle değil Bert Ama gene de bütün bunlar ilgilendirmez beni İşime bakarım ben Arabayı aldığımdan bu yana gece gündüz çalışıyorum Yaşamış olduğum 35 yıl bana bir tek tutku bıraktı Günün 24 saatinde çalışmak Benim için varsa yoksa arabam Kendimi bir insan olarak görmüyorum artık Yalnız yaşamanızdan ileri geliyor bu Arabanızdan başka hayatınızda bir önemli nesneyi de ben söyleyebilir miyim efendim? Telefon Çünkü bakıyorum telefon sesiyle uykunuzdan uyansanız bile Ona karşı hiçbir düşmanlık duymuyorsunuz Telefondan gelen sese gülümsüyorsunuz adeta Oysa başka hiçbir zaman sizi gülümserken görmüyorum Evet sanırım haklısın Belki de en iyi dostum o Duyduğum bütün sesler arasında bana en tatlısı o geliyor Ne kadar yorgun olursam olayım şu tek odamda kulağım telefonda bütün gece uyanık yattığımı hatırlarım <gülüyor> Telefondaki sesi tanırsam memnun tanımazsan daha da memnun olurum Çünkü bu yeni bir müşteri demektir Öyle İşte bir tane daha Lady Franklin Günaydın Günaydın efendim Önü oturmamda bir sakınca var mı? Çay saatine dönerim mi Simans Yarın için emirleriniz var mı hanımefendi? Her zamanki gibi yalnızım. Allah'a ısmarladık. Ne kadar rahat bir araba bu. Arabanızın çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Buna benzer bizim de bir tane vardı ama Sayfiye evinde duruyor şimdi. Kocam araba kullanmaktan çok hoşlanırdı. Maddi durumu uygun olanlar için çok iyi bir uğraş. İnsana yeni yerler görme olanağı tanıyor. Evet, bir zaman için insanı düşüncelerinden uzaklaştırıyor. Siz hoşlanıyor musunuz araba kullanmakta? Benim görevim bu efendim. Üstünde pek düşünmüyorum. Sizin çok iyi bir şoför olduğunuzu söylemişlerdi. Gerçekten öylesiniz. Hiç sarsıntısız duruşunuz, kalkışınız öyle ahikli ki... ...şiir gibi araba kullanıyorsunuz diyebilirim. Ben ambulansmış gibi kullanmaya çalışırım arabayı. Öyle ki arabada su dolu bir sürahi olsa bir damla damlamaz yerim. Bu yalnızca alışkanlık meselesi Kadın şoförler evet. Onlar kolay alışamıyordu Ben hiç öğrenmeye heveslenmedim Kocam öğretmeye çalıştı ama ben beceremeyeceğimi biliyordum O da çok iyi kullanırdı Şoförü de beraber alırdık ama yolcu gibi otururdu <gülüyor> Onun için çok sıkıntılı olmalı Alışmıştır efendim Anlaşılan siz her şeye alışılabileceğini düşünüyorsunuz Ama öyle mi acaba? Kocam öleli iki yıl oluyor. Ben hala alışamadım bu düşünceye. Hala ilk günkü gibi acıcıydım. Biliyor musunuz? Musun? Yanında değildim. Ölürken. Bu büyük şanssızlık efendim. Ben de kendime şanssızlık olduğunu söyleyip duruyorum ama doğru değil aslında. Partiye gitmiştik. Gitmeme hiç gerek yoktu. Bunları size anlatmamda bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok efendim. Doktor gitmemde hiçbir mahsur yok demiştim. Kocam benden 15 yaş büyüktü. Henüz birkaç yıllık evliydik. Kalp hastasıydı, iki üç kriz atlatmıştı. Gerçekten zordur kalp hastalığı. Arada gayet iyi oluyordu. O gün de özellikle çok sağlıklı görünüyordu. Ben de. Kendinize iyi hissetmiyorsunuz galiba. Radyoyu açayım mı? Hayır teşekkür ederim. Belki daha sonra. Öyle çok dinledim ki radyoyu. Biliyor musunuz? Ölümünden sonra büyük bir şok geçirdim. Hala da sinirlerim son derece bozuk Tatsız bir şey bu sinir bozukluğu Düşünmemek elimde değil O aptalca kokteyl partide ama evde olsaydım Yalnız öldüğü düşüncesine dayanamıyorum Yalnızlıktan her zaman nefret ederdim Yanında olup hiç olmazsa elini tutabilseydim Hiç olmazsa bir şey, bir şey söyleyebilseydim Ama bir son söz Son bir bakış bile yok ...sevdiğiniz birini aniden kaybettiniz mi hiç? İnsan evet. aniden kendine de sıra gelivereceğini hissediyorum. Ne kadar doğru söylediniz. Perdenin böyle birden inivereceğini nereden bilebilirdim? Ne kadar acı olursa olsun... ...bir son cümle olsaydı daha iyi dayanırdım. Bu ıstırabı o gittikten sonra değil... ...onun yanına çekmiş olsaydım. Çok dramatik konuşmuyorum ya. Hayır efendim, kesinlikle hayır. Ona ne söyleyebileceğimi de bilmiyorum... Duyabileceğini bilsen bulur şimdi söylerdim. Sizce ölüler sesimizi duyabilirler mi? Ee, Birçok hallerde duymamaları daha iyi bence. kuşkusu saklısınız Ama ciddi konuşmak gerekirse beni rahatsız eden bu söylenmemiş sözler. Ona karşı duygularımın ne olduğunu hiçbir zaman bilmedi. Bence insan birinin düşmanlığını aldırmayabilir. Ama aşkına, aşk her zaman söylenmelidir. Ben benimkini hiçbir zaman açıklamadım. Davranışların daha önemli olduğunu söylerler efendim. Bazen doğru, genellikle doğru ama her zaman değil. Sizin çok iyi bir şoför. Gördüğüm en iyi şoför olduğunuzu söylemek istesem nasıl anlatırım bunu davranışlarımla? Söylemem gerek diye? Bakın birine söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Hiç beklemeden, çok geç olmadan söyleyin. Yoksa benim gibi bütün hayatınız mahvolur. <gülüyor> Radyoyu açmamı ister misiniz? Hayır teşekkür ederim Neredeyse geldik zaten Dönüşte açarsınız Katedrali için gidiyorum biliyor musunuz? Kocam bütün katedrallerden çok hoşlanırdı Fransız ve İngiliz katedrallerinin bir gördük Bana açıklamalar yapar Sevgini paylaşmamı isterdi Ama ben paylaşamadım Genç kadınlar bunu pek yapamazlar Dansa, gece kulüplerine, kokteyl partilere gitmeyi tercih ederler. Korkarım benim yaptığım da bu oldu. Onun bu zevklerini biraz kıskanıyordum. Hep yenilmemek için bir direnme vardı için Yenilmemek gerek efendim. İşte geldik. Siz de gelmek ister miydiniz? Hayır teşekkür ederim efendim. Daha önce gördüm. Peki ben bir buçukta dönerim. şeffaflık dediler bana. Kendinize hiç benzemeyen tüm çevrenizin dışından birisini seçin. Bir garson, bir hamal, bir şoför. Yakalayıp lafa tutun. Kaçmasına fırsat vermeyin. Eski bir denizci gibi bütün öykünüzü dökün ortaya. Ama bu işin sadece yarısı. Dönüşte kendi öyküsünü sormalıyım ona. Benden tüm değişik yaşantısını anlattırmalıyım. Ne demişti doktor? Size gerekli olan öteki insanların gerçeği... ...rüyada gibi yaşamaya devam edemezsiniz. Hayatının akışını islemeli... ...ismini sormalıyım. Ama buna alınır mı acaba? Hmm, i̇smini hatırlamalıydım... ...nasıl da unuttum. Ne kadar da yakışıklı. Uzun boylu, esmer... ...bakışları keskin... ...yaklaşılmaz. Uzak durun diyorlar sanki. Uzak durun benden. Ama yaklaşmak zorundayım ben. Mümkünse hiç yalnız kalmayın dedi doktor. Evlenin hatta. Bilse ki hiç arzu duymuyorum buna. Mutsuzluğumla ne denli mutluyum burada, bu sessizlikte. Tek başıma. Ancak burada söylemek istediğim şeyi söyleyebilirim belki. Philip, Philip seni her zaman sevdim ben. Bu sözcükler ne güçsüz kalıyor. ...kısıldanın hafif nefesinin erişebileceği yere kadar gidebiliyor ancak. Evli misiniz? Ee, evliyim. <gülüyor> Pek emin değil gibisiniz. Gerçekten evliyim. de çocuğum var. Karınız nasıldır? Şey... E, nasıl anlatayım bilmem ki... Şey, e, Evet biraz size benziyor Söylemende bir sakınca yoksa Bana mı? Aman bana benzemesin Yani demek istiyorum ki Umarım sadece görünüş olarak benziyordur. Görünüş olarak elbette Ama görünüş olarak benzeyenler Genellikle karakter olarak da benzerler Yetişme şeklini dikkate almazsak tabi Çocuklarınız kaç yaşındalar? E, şimdi bakalım kaç yaşındalar e, Sizin çocuklarınız var mı efendim? Hayır maalesef e, bakayım şimdi... E, küçük iki yaşında... Oğlan en büyük... On bir, kız sekiz yaşında... İyi çocuklardır hepsi... İsimleri ne? Yakında kendi ismini de unutacağım anlaşılan... E, Donald, Patricia... Bebeğin adı da Susan... Biz onlara Don, Pet ve Susie deriz... Ne güzel isimler... Karınızın adı ne? E, o da... E, o da Francis... ...ne bakımdan bana benziyor söyleyebilir misiniz? Yani huylarımız arasında bir benzerlik bulabilir misiniz demek istiyorum. Bakalım şimdi... ...o da sizin gibi radyo dinlemektense benimle konuşmayı tercih eder. Sonra üstünüzdeki renkleri, lacivert ve beyazı o da çok sever. Sonra yürüyüşünüz benziyor. Sempatik iyi kalplidir. Ama belki de yanılıyorum. Belki de sadece görünüşünüz benziyordur. Sizi bir müşterimi ne kadar tanıyabilirsem o kadar tanıyorum. Bana benzeme düşüncesinden hoşlanmamıştım ama Benim ona benzemem düşüncesi beni memnun ediyor O eviyle çocuklarıyla uğraşan bir kadın Bense Hasta kocasını bırakıp partilerde gezen biriyim ben İnanın efendim bana kalırsa kendinizi gereksiz yere suçluyorsunuz Kocanız belki de ara sıra Nasıl söyleyeyim Kendine ait işlerle uğraşmak için yalnız kalmak istiyordur Her erkek ister bunu Örneğin karım Beni sever ama bütün gün evde oturmamı da istemez. Ama aynı şey değil bu. Partiye gittim. Hepsi o kadar. Neden gitmiyorsunuz? Kocanızla sorma olana olsaydı eminim. Sen gittikten sonra çok iyi vakit geçiriyordum ama birden kalbim durdu derdin. Araba motoru gibidir bu iş. Ne zaman olacağını bilemezsiniz. Nasıl geldik mi? Ee, borcum ne kadar acaba? Faturayı gönderirim efendim. Alo, evet Salı saat onda dediniz değil mi? Bir dakika Misirlik bitir Lady Franklin'in kahyası telefonda Salı onda istiyorlar sizi Salı günü o saatte bir müşteriyi Alana götürecektiniz ne yapalım? Kabul et Bert. alana başkasını gönderin. Alo, peki kabul ediyoruz ee, Lady Franklin ne kadar zaman için istiyor arabayı? Ha. Tamam Kaydettim defteri, güle güle ...ne kadar zaman için istiyormuş? Bütün sabah için, çarşıya çıkacakmış. Bir bu eksikti. Şimdiye kadar onu hiç çarşıya götürmemiştim. Müşteri olarak iyi yanlarından biriydi bu. Alışverişte kadınlar hiç çekilmez olurlar. Kararsızdırlar, saatlerce bekletirler... ...habire fikir değiştirirler. Oysa fazla bir şikayetim yok ondan. Yalnız biraz fazla konuşuyor. <gülüyor> Katlanılması gerek efendim. Biliyorsunuz, yüklü bir çek gönderdi. Arabaya onun sayesinde sahip olduk. Çok zengin olmalı bu Lady Franklin... He, bu arada sizin aile serüvenleri nasıl gidiyor? Son haber. Alıştım. Bazen hikayenin arkası gayet iyi geliyor. Kız <gülüyor> su çiçeği çıkarıyor, oğlan düşüp dizini kanatıyor filan. <gülüyor> Ama bazen beynim duru veriyor sanki. Özellikle karım üzerine sorular soruyor. Biliyorsun karım kendisine benziyor. İsmi bile Franklin'den mülen Francis. Bazen bu aile hayatına kendim bile inanıyorum. Geçenlerde rüyamda bile gördüm. Bu Lady Franklin nasıl bir kadın efendim? 30 yaşlarında. Ufak tefek çok iri mavi gözleri var. Gelişi güzel giyiniyor ve ağlamak için... ...hiçbir fırsatı kaçırmıyor olmalı ki... ...arabaya döndüğünde gözleri hep kızarmış oluyor Bert. Bazen düşünüyorum da... ...hayatını kazanma çabasında olsaydın... ...bu düşüncelerin hiçbirine zaman ayıramazdın... ...demek geliyor içimden. Size karşı bir ilgi duyuyor olmasın efendim... ...böylesine ahbaplık ettiğine göre. Ee, bilmiyorum, sanmam. Hayır Bert, kesinlikle hayır. Bilirsin ben kadınlardan nefret ederim. İki günlük maceraların ötesinde sabrım yok onlara. Hem Lady Franklin gibi birisi. Hayır, Bert, hayır. Günaydın Mr. Nasılsınız bugün? Her şey yolunda mı? Nasıl olmasın? Dünyada bu denli iyilik mevcut olduğunu bilmiyordum. Rica ederim. Bunu sözüne etmeyin. Karınız nasıl? Çok iyi efendim. Özellikle maddi durumumuz düzeldikten sonra. Ama kadın milleti bilirsiniz hiçbir zaman doymaz. Haslıyız da. Dertlerin biri bitip biri başlıyor. Ben bu yönden de karınıza benziyorum. Ama bu sabah kendimi ilk kez çok iyi hissediyorum. Yıllardır böyle olmamıştı. Bunu bana siz sağladınız. Sonuna kadar minnettarım size. Ben de size minnettarım efendim. Ah şu mesele ama para nedir ki özür dilerim bazen çok önemli olduğunu biliyorum ama hapishanenin kapısını açmıyor ki hatta çoğu zaman kinetliyor beni Ah artık yeniden arkadaşlarımın arasına katılıyorum öbür gün bir partiye gideceğim Bayağı hevesle bekliyorum çarşıya çıkmamın nedeni de bu doğru bir şeyler giymeliyim değil mi? Ya, demek partiye gideceksiniz arabaya ihtiyacınız olacak mı? Hayır partinin olduğu ev çok yakın yürüyecek Hem biraz yürümek sanırım bana iyi gelecek Galiba şimdi de yürümeniz gerekecek efendim Çarşı içinde park edemem Sizi burada bekliyorum ah, Hoş geldiniz efendim Arayan oldu mu? Evet efendim ...Cuma günü Chelsea'den bir çift alınıp... ...Richmond'da yemeğe götürülecek, beklenecekmiş. Yeni bir müşteri sanırım, deftere kaydettim. Ya, yeah. ee, şey... ...Lady Franklin'in kahyası aramadı mı? Hayır efendim. Ee, sahi, uzun zamandır Lady Franklin arabaya ihtiyacı olmuyor galiba. Arabaya ihtiyacı olmaması imkansız. Son kez çarşıya götürmüştüm. Onu hoşnutsuz bırakacak herhangi bir olay geçtiğini hatırlamıyorum. Hafta içinde partiye gideceğini ama yer yakın olduğundan arabaya ihtiyacı olmayacağını söylemişti. Partilere gitmeye başladıysa hiç kuşkunuz olmasın başka birine sağlık vermişlerdi dostları kendisine. Memnun kaldıysa bir daha bizi aramamıştır. Müşteriler gel geç olurlar bilirsiniz. Ben de hep bunu düşünüyorum ya. Yani demek istediğim benim de aklıma geldi bu. Son görüşmemizde de ilk kez neşeli gördüm onu. Tanrı bilir şimdi de benim dudaklarına kondurduğum gülümsemeyle partilerde salınıyor. Çevresine bir sürü dalkavuk topluyordur. Yo yo vazgeçtim ben bu işten. ...gülümseyen suratı bana bir müşterimi kaybettirecekse... ...mutsuz görmeyi tercih ederdim. Richmont'taki büyük otel lütfen. Peki efendim. Ah, bu ne sürpriz Hugi. Niye bu müsriflik? Ne zamandan beri milyoner oldun da özel araba tutuyorsun? Son görüşmemizden sonra başıma devlet kuşu kondu Nasıl? Her şey bir partide oldu Hı. Sen de oradaydın ya Hiçbir hiç şey anlamadım İzin verirsen anlatacağım Örnestin onuruna verilen partiyi hatırlıyor musun? Ha, şu yeniden hayata dönüşünü kutlamak için verilen evet, parti o. Sen de oradaydın ya Örnestin'i tanıyorsun değil mi? Eskiden ahbaplığımız vardı zengin olmadan önce sonra Kendi kabuğuna çekilmeden bir kere gördüm Onu bir insan olarak nedense hiç ciddiye almamışımdır Bana gerçek değilmiş gibi gelerek. Denginler bana hep öyle görünürler zaten Neden? Bilmiyorum Problemleri bizimkilere benzemez Sonra o bağımsızlıkları yok mu? Peri masallarındaki gibi Etrafta kayıp giderler Hiçbir yere ait değillerdir Onun gibilerin nesne tükendi Sayıları o kadar azaldı ki toplumsal bir birim teşkil etmiyorlar artık Sadece izleri kalmış yaratıklar Öylesinin durumunu düşününce Sinirle ilgili herhangi bir şey bile bana gerçek görünmüyor Ne demek gerçek görünmüyor? Sevgilim ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun İsmi yani ön listin bile gerçekliğiymiş gibi Bir çekin altında gerçek görünüyor ama Aa, Sen bu şekliyle gördün demek Allah sana o gittikçe meraklandırıyorsun beni Partide beni tanıştırdılar Ressam olduğunu söyledim Yani amacının olduğunu söyledim Alayı bırak Konstans <gülüyor> Bunun üzerine iyi gösterdim Hiç ressam tanımadığını benimle tanışmaktan memnun olduğunu söyledi. Sonra resmini yapmanı rica etti. Hayır Akıllı kadın Korkunç kadınsın sen Konstans <gülüyor> Resmini yapmak için sana rica etmekten yoruldum. Bana her şeyi yapabilirsin ama resmini yapamazsın. <gülüyor> Senin ressamlığından başka bütün niteliklerini beğeniyorum. Bak, her konuda yalan söyleyebilirim ama sanat için asla. Ee, resmini yapmanı istemediyse çek niye? Bana hakarete başlamadan önce bunu anlatmaya çalışıyordum. <gülüyor> Peki özür dilerim lütfen devam et. Bak, bir dikkat dinliyorum. Kocasının resmini yapmamı istedi. Ah, mezardan mı çıkarttıracak Hayır fotoğraftan yapacağım <gülüyor> Avans verdi biraz ah, Tebrik ederim sevgi. Çok memnun oldum Hiç olmazsa stüdyonda sakin sakin çalışabileceksin Yok canım onun evinde yapacağım Fotoğrafın çekildiği odada ya. Ha? Demek öyle Peki paranı neden önceden verdin Sanırım parasız olduğumu anladı <gülüyor> eh, Halimden de belli değil mi Çok şirinsin sen <gülüyor> Biraz kıskanmıyor değilim ben Aşık plan olmayasın sakın Boşuna olur Ne bileyim bu konularda pek acemi gibi geldi bana Hı, Bazı bakımlardan bir sanatçının gözleri var sende Güzel araba bu Nereden buldun Fullerton diye biri sağlık verdi ee, Tanıyorsunuz değil mi Evet efendim ara sıra şoförlüğünü yapıyorum Ona sana ve örnestine minnettarım sevgilim Günaydın Mr. Leibbettir Dün geç vakit Lady Franklin aradı Şöyle bir not bıraktı buyurun Korkarım sizi unuttuğumu sandınız Bu kadar çok müşteriniz varken Bunun sizin için bir felaket olmayacağını biliyorum Ama gene de böyle düşünmenizi istemem Hem bana yaptığınız bunca iyilikten sonra Size ne kadar borçlu olduğumu Sözle anlatmam olanaksız Sayenizde şimdi bambaşka bir yaratığım ben Perşembe sabahı onda beni alabilir misiniz? Winchester Katedraline gideceğim. Şehirde görmediğim bir o ok kaldı. Perşembe günü görüşmek üzere. Bak ne düşünüyorum Bert? Hı? Lady Franklin zengin. Lady Franklin yalnız. Acaba erkekler tarafından ihmal mi ediliyor? Bana kalırsa bu kadın size aşık efendim. Biliyorum bu hiç hoşlanmadığınız bir durum ama ben böyle düşünüyorum. Her nedense Lady Franklin'in bana aşık olma fikri beni öteki kadınlarınki gibi rahatsız etmiyor Bert. Bilirsin, benim hayat felsefem müşterilerime istediklerini vermektir. Lady Franklin tahmin ettiğimiz şeyi istiyorsa neden elde etmesin? Günaydın Mr. Ligbiter! Görüşmeyeli üç hafta oldu, değil mi? Üç hafta, iki gün efendim. Ah, günleri saymanız benim için neşeri. Bütün bu günler öyle doluydum ki Bir sürü randevular, toplantılar son derece yüklü bir program Ama çok da mutlu günlerdi ya. Çok çok mutlu Çok memnun oldum efendim Uzun bir ayrılıktan sonra insanın eski alışkanlıklarına dönmesi ne güzel Bütün eski arkadaşlarımla yeniden beraber oldum Size milletimi hiçbir şekilde açıklayamam Hiç önemi yok efendim Sizin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Yeterince yaptınız zaten Para verdim Mutluluğun yanında para nedir ki? Beni mutsuzluktan kurtardınız aynı şey değil mi? Belki de haklısınız bu şekilde düşünmeye çalışacağım Biliyor musunuz Son haftalarda sizi epey özledim Özlediniz mi Neden şaşırdınız Sizi özleyen bir sürü insan var Karınız Don, Pet, Suzy Bütün gün sizi özleyip duruyorlar Şimdi bana onlardan söz edin Her şeyi ama her şeyi anlatın Dinlemek için sabırsızlanıyorum şey, Ne anlatayım bilmem ki ee, Karım Evet Frances Francis... Hadi ama ee, Durun nerede kalmıştık sizi hatırlatayım ee, Suzi suç çiçeği çıkartmıştı. Karınız ötekilerde yakalanırsa diye kaygılanıyordu. Nasıl onlar da yakalandılar mı? Ya, hayır yakalanmadılar. Hayır yakalanmadılar. Tehliki atlattılar. Karınız hayatından memnun mu? Geriinden fazla. <gülüyor> memnun olmasını istemiyor musun? İstiyorum elbette. Ama öyle fazlasını da istemem. Eline biraz fazla para geçince. Size söylemiştim değil mi? Para yalnızca problemlerin şeklini değiştiriyor. Mutluluk da mutsuzluk gibi insanı bencil yapıyor. ...mutsuzken ben de öyle değil miydim? Şimdi sayenizde kurtuldum tabii. Bunu sizin dostluğunuz sağladı. Yalnızlık sizin tatmadığınız bir duygu. Nasıl tadabilirsiniz ki? Tam tersi. Belki de zaman zaman yalnız kalmak istiyorsunuzdur. Bazen kendimi yalnız hissediyorum. Çok yalnız hissediyorum. Siz artık yalnızlık duymuyorsunuz değil mi? Bunu söyleyemem. Şimdi başka şekilde yalnızlık hissediyorum. Biri olsun istiyorum. Eskiden istemezdim. Ben de istiyorum. Bana inanmayacaksınız ama Siz yokken kendimi çok yalnız hissediyorum Memnun oldum e, Yani pek de olmadım Üzüldüm daha doğrusu Neler saçmalıyorum ben de Yani sizi özleyemez miyim? Böyle olsa üzülürdüm Bir çok kereler beraber olduk ama Karınız Unutun onu Çocuklarınız... Onları da unutun Onlar mevcut değil hepsi palavraydı Mevcut değil mi? Hayır yalnız siz ve ben varız Normal görünmüyorsunuz Nereye gidiyoruz? Neden bu tenha yola saptınız? Aa, neden durduk? Aa, aa, aa, gitmeliyim buradan. Ne olur ne olur çıkar beni buradan. Buradan gidemezsiniz. Londra'ya on mil uzaklıktayız. Fark etmez. Bir şey bulurum. Yürürüm. Hiç olmazsa bırakın da size bir taksi bulayım. Hayır teşekkür ederim. Yolumu bulabilirim. Lady Franklin yapabileceğim bir şey yok mu? Hayır hiçbir şey. Bırakın beni çıkayım buradan. Hepsi o kadar. Teşekkür ederim Çantanızı unuttunuz efendim Teşekkür ederim Bir yere bırakmamı istemediğinizden emin misiniz? Hayır teşekkür ederim kendim gidebilirim Bıraksaydım içim rahat edecekti Siz bilirsiniz <gülüyor> Mektuplarınız burada efendim Mr. Ledbetter Duymadınız galiba mektuplarınız ha? Evet Bu çek kimde Ernestin Franklin Lady Franklin Demek ismi Ernest'inmiş Son borcunu ödüyor Demek paramızdan olmadık Çekle zarfı kendi el yazısıyla yazmış Demek bize çok kızgın değil Bert Olması için bir neden var mı efendim siz müşterilerinize daima çok iyi davranırsınız Kadınların ne istediği belli olmaz ki Bert Son zamanlarda bütün kadınlar gibi ondan da nefret etmeye başlamıştım Ama artık madem ki bize kızgın değil ve Madem ki paramızı aldık Artık düşünmeye değmez Ernestin. Demek ismi Ernestinmiş. Bilinen bir isim değil Ama bir yerde duydum ben bu ismi Tamam Tamam Müşterilerden biri söz etti bir kere sanırım Sevgilim Hoşuma gitmiyor değil ama Ne bu misriplik Mirasa mı kondun nedir Öyle olmasa da epey gelişmeler var Ama bütün bunlardan senin hoşlanacağını pek sanmıyorum Para getiren her şey hoşuma gider Böyle düşündüğünden emin değilim Ekmek paramı ancak sanatımla kazanabilirim Oysa sen Resim yapmamı istemiyorsun Aa, Resimlerine karşıyım ama onlara karşı Sana para verilmesine hiçbir itirazım yok <gülüyor> <gülüyor> e, Sen de resimlerinin bir maden yatağı olduğunu söyleyemezsin Ben aynı fikirde değilim Nasıl? Ernest'in sayesinde öyle oldu diyebilirim Hey ne yapıyorsun Led Bitter? Devriliyorduk az kalsın ee, Özür dilerim efendim Öndeki araba aniden fren yaptı da Yeniden avaz mı verdi sana? Evet öyle oldu Kocasının resmini çok beğendi Bu kez kendininkini yapmamı istiyor. Sevgilimi çok sevindim tebrik ederim Ama biraz kıskanmadım da değil Hı? Pek de fazla kıskanmıyorum Çünkü en pek ya, nasıl diyeyim pek aşık olunacak tipte bir kadın değil Nereden biliyorsun? Eskiden geçmişin şimdi de içinde bulunduğu zamanın hayaliyle yaşıyor Pek de öyle değil Son günlerde çok değişti Senden musun? mi geliyor bu değişiklik? Hayır Rahim başka bir şey Bir şok geçirdiğini söylüyorum Nasıl bir şok? Ne olduğunu söylemedi Kiminle olduğunu söylemedi mi? Sevgilim sen her şeyi insanlarla bağdaştırırsın Kimseyle ilgili olduğunu söylemedi Resmini yaparken nelerden söz ediyorsunuz? Konu gene Örnest'indir tabii Hayır O kendini tedaviye çalıştığı sıradaydı Birisiyle konuşarak iyileşmiş Kiminle acaba? Çok sabırlı ve anlayışlı biri olduğunu söyledi İster istemez beni dinlemek zorunda kaldı dedi Hı. Kendini düzenli ve gidişi olan şeylerle bir görmeyi çok istiyor ...mutlu kimselerin yaşantılarına girmeye çalışıyor. Örneğin örneğini bu arabada... ...şoförün yanında otururken düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum ama... ...biz onun sayesinde bu arabada oturuyoruz. Kene para mı verdi? Evet. Bu önceden ödemeleri sevmiyorum. Elde ettiği şeye değil kendi fikirlerine veriyor bu parayı. Seni kullanarak kendi duygularını hafifletiyor. Soru şu da var. Bir şoktan sonra önüne ilk çıkan şeye... ...aşık olmaktan kola hiçbir şey yoktur. Rica ederim bana şeyden. Zavallı bir şeysin ama benimsin sen. Benimsin değil mi Huggy? Eskisinden daha az zavallıyım ama evet. Seninle konstan. <Gülüyor> Gittim. Bir kadın bu kadar bekletilir mi Başka bir kadın yüzünden oldu mu? Ha, Tahmin etmiştim Hangi kadın sorabilir miyim Örnestin. Resmi hala bitmedi mi Bitmek üzere. Bu saate kadar resim yapıyor olamazsın Hava karardı Portre güzel oluyor mu eh, Örnestin beğeniyor mu Hayranım İyi uydu kadın Altın yumurta yumurtluyor ya sen ona bak Sana ve portreye hayran Portresini yapmaya başlayalım ne kadar oldu Üç hafta Ne zaman sona erecek bu beraberlik sana ermesini pek istemiyorum. Benimle evlenmek istiyorum Ya, ya e, Sana evlenme mi teklif ettin? E, elbette ki teklifini kabul ettin Bir centilmen başka ne yapabilir ki? Demek geç kalışının nedeni buydu Sana mutluluk verdilerim Biliyor musun artık yemeğe gitmek istemiyorum Sence bir sakınca yoksa vazgeçerim bir bir şeyler yemek zorundasın değil mi? Hiç açtı değilim İstersen evde bir şeyler yerim Canını sıktığım için özür dilerim Hugi Mutlu olmanı gerçekten istiyorum Yalnız kalıp yaşantımın yeni şekline alışmam gerek Senin için iyi bir değişiklik olacak bu Hem maddi hem de birçok yönden Oysa benim hayatım Sevgilim neden böyle konuşuyorsun? İlişkilerimizde bir değişiklik olması gerekmez ki Anlayamadım Hugi ne demek istiyorsun? İlişkimiz aynen devam edebilir demek istiyorum Sen Örnestin'le evli olacaksın Ve ilişkilerimiz aynı kalacak Neden olmasın? Aha, hayır, hayır hayır Bunu söylediğin için teşekkür ederim ama Artık her şeyin değişmesi gerektiğini sen de biliyorsun Neden eskisi gibi devam etmeyelim? Bunu engelleyen ne olabilir Constance? Ne mi olabilir? Örnestin'e haksızlık ediyorsun gibi geliyor bana Lütfen bırak beni Eve dönmekten başka bir isteğim yok Ona yaptığım haksızlığın önemi yok Constance. Ancak sana haksızlık yaparsam üzülürüm Evet... Hayır... Elbette istediğinle evlenme hakkına sahipsin... Seni mutlu etmeye hakkım yok mu? Seni bir kadınla paylaşmanın beni mutlu edeceğini nasıl düşünürsün? Bana neden böyle zalim davranıyorsun Konstanz? Bana mutluluk diledin... Ama sensiz nasıl mutlu olabilirim? Örneşsini sevmiyorum... Böyle bir ihtimal de yok... Örneşsin bizlere benzemez Hugi... Bizde olmayan o kadar çok şeye sahip ki... Bu eşitsizliği görmemeye imkan yok... Ama neden bu değil... Nedeni? Evet. Ben, ben sensiz yapamam, okay. o halde, o halde. Ne, Nereye geldik? Nerede olduğumuzun hiç farkında değil. Richmond'da on dakikalık uzaklıktayız madem Artık eve dönmek istemiyorsun değil mi? Gidiyoruz Richmond'da. Kurt gibi aç. Ben de. Bir şey söylemek istiyorum Mr Kentrip. Söyleyin Peter. İzin verirseniz. Dönüşünüzü bekleyemeyeceğim Karım biraz rahatsızdı Eve gitmek istiyorum Yerine bir başkasını gönder Yerine birini gönderdikten sonra mesele yok lead İyi akşamlar lead Bugün yolumuz değişik 39 South Helping caddesi Oradan birini alacağız Saat Helkin Caddesi mi? Ne o? Hiç duymamış gibi şaşkın görünüyorsunuz Belgrade meydanından sonra Ama nereye sattınız siz? Yolu uzatıyorsunuz Biliyorum biliyorum bu saatte trafik sıkışıktır be Better. Lady Franklin, isminde bir hanım alacağız Ooo oh, merhaba neredesiniz? Kazadan sonra hiç görmedik sizi Ne kazası ben hayatımda hiç kaza yapmadım Siz hafızanızı yitirdiniz galiba Hanımefendi son götürüşünüzde kaza yaptığınızda Hanımefendi taksiyle eve döndüler ya Öyle korkmuşlardı ki tir, tir titriyorlardı Günlerce etkisinden kurtulamadılar Size tutmuş hala hiç kaza yapmadım diyorsunuz <gülüyor> Şu kaza Ben onu unuttum bile Ufak bir şeydi o Hanımefendi unutmadılar ama O günden sonra güvenip çağ bir daha sizi Ha işte Mr. Cantrip de orada Günaydın efendim Hanımefendi şimdi geliyorlar İşte buradalar Merhaba Huggy, bekletmedim ya Hayır henüz geldim, araba bekliyor, gel Hava ne güzel değil mi? Ah. Gerçekten çok güzel Ne o, ee, bir şey mi unuttun? E, e, evet, bugünlerde çok dalgınım Ama neyse, önemli değil Nereye efendim? Richmond'da, büyük otele Fena yer değil diyorlar, ne dersin öncesi? Hiç gitmedim, herhalde beğenirim Sevgilim, pek neşesiz görünüyorsun Senin yüzden bir şey olmadı ya. Çıkmak istiyordun değil mi? İstemiyorsan söylerim şoföre geri döner. Yo yo hayır hayır hiçbir şey yok. Yalnızca çok mutluyum. Seninle ilk kez dışarı çıkıyorum. <gülüyor> Richmond'de herhalde çok ilginç ve romantik bir yer olmalı. Sen daha önce hiç gitmedin mi? Gittim, G gittim <gülüyor> tabi. Resim yapmaya. Otobüsle giderim ben. Daha eğlenceli oluyor. Sen hiç otobüse biner misin Ernest? In? Seni her şekilde düşündü biliyorum da Otobüste düşünemiyorum Neden Mimmi herkesten değişik bir hayat sürmek istemiyorum Öyleyken mutsuzdum Şimdi ben de herkes gibiyim değil mi Öylesin canım Ama senin herkesten başka büyük bir ressam olmanı istiyorum Benim gözümde öylesin ama Herkesin seni tanımasını istiyorum Çok hayalperestisin sevgilim Seni kendime anıt yapacağım Kendi benliğimin dışında sende yaşayacağım bir kadın için bu mümkündür değil mi hı hı. Sana güvenim olmasaydı böyle düşünmezdim Ama güveniyorum Tamamen güveniyorum Ressam olarak mı erkek olarak mı için de güveniyorum Yalnız biri için olsa gülünç olurdu <gülüyor> Aksine gerçekçi olurdum Benden çok şey beklememelisin Sevgilim ne cesaret kırıcı konuşuyorsun ...kısa zamanda seni herkesin tanıyacağına inanıyorum. Sergiler açacağız, partiler vereceğiz. Demek sosyal hayatımız çok hareketli olacak. Oh sevgilim, hayır elbette özel hayatımıza da önem vereceğiz. Özel hayattan hala biraz korkuyorum. Öyle uzun zaman kendi içime kapalı yaşadım ki. Bu nedenle sahip olduğum her şeyi paylaşma arzusu duyuyor. Her şeyimi paylaşmak istiyorum. Beni mi? elbette. Sana gelince... Hayır... Hayır bunu yapamam Bana ait düşünceleri de mi? Kendimi bölmeden onları nasıl bölebilirim? Bir kere parçalanmıştım ben Sen beni gene bir bütün yaptın Gerçi daha önce Yani hiç olmazsa Hadi hadi çıkar ağzından baklayı. Sana söylediğimi sanıyordum Sonunda şok geçirmiştim Şimdi olmaz Belki bir zaman sonra söylerim sen. Şimdi öğrenmeliyim Vicdanında açıklanmayan bir şeyler gizli olan bir kadınla nasıl evlenebilirim? Delvito Hendeye yuvarlıyordun bizi. Ne olur ısrar etme Huggy, önemli bir şey değildi. Şimdi hiçbir iz kalmadı, bırak artık bu konuyu. Ah, geldik mi? Evet, burası. Gir koluma bakalım. Merdivenleri çıkalım. Sen içeri girip biraz bekler misin? Arabada bir şey unuttum. Söyle ben getireyim. Yok yok, ben alırım. Leadbeater. Leadbeater, sizden özür dilemek istiyorum. Ne için efendim? Her şey için. ...benim için büyük dostunuz siz. Sayın Leydi. Lady... Hayır, hiçbir şey söylemeyin. O zaman se bile şimdi anlıyorum. Umarım siz de öyle. Gerçekten anlıyor musunuz ki? Neyi Leydi Peter? Gerçekten neyi anlayabiliyor muyum? Şeyi... ...o hareketi neden yaptığımı... ...çünkü sizi... Siz... Hayır, lütfen söylemeyin. Söylerseniz belki sonradan pişmanlık duyacaksınız. Bana yardım etmek istediğinizi biliyorum... ...daha fazla da bir şey öğrenmek istemiyorum. Hiçbirimiz birimiz mükemmel değiliz. Ben değilim Örneğin. Ee, şimdi gördükleriniz, duyduklarınız sizi... Ben hiçbir şey görmedim efendim. Sizi rahatsız etti, üzdüyse... ...gerçekten çok üzülürüm. Ama hiçbir zaman üzülmeyeceğim bir şey var. Nedir o efendim? Tekrar görüşmüş olmamız. Kanınız nasıl çocuklar? İyiler hepsi. İşleriniz? İdare edip gidiyoruz işte. Her şeyin yolunda olduğuna memnun oldum. Şimdi benim için de her şey çok iyi gidiyor. Beni tebrik etmeyecek misiniz Nişanlandım mutluyum artık Bana şans dilemeyecek misiniz Size şans dilerim Evet bol bol şans dilerim size e, Biliyor musunuz Lidbeater Ondan hiç gizlim yok ama Aramızda geçenler Bunu kimsenin bilmeyeceğinden emin olabilirsiniz efendim Yanlış anlayabilir Benim için o kadar değerli ki Aramıza en küçük bir bulutun girmesine dayanamam Öyle misin e, Gitmeliyim şimdilik hoşçakalın Akşam yemeğinizi de unutmayın! Uyuyor muydunuz efendim? Ah, ara sıra böyle kendimden geçiyorum dert Çok iyi oluyor, aksi halde sağlığınızı yitireceksiniz ah, Rica ederim gene başlama Herkesin söylediğini söylüyorum Artık ne sağlığınızla ilgileniyorsunuz ne de arabanızla. Buraya bak. Bu işi ben mi yürütüyorum sen mi? Ee, özür dilerim efendim. Ha, bugün Lady Franklin aradı. Lady Franklin. Ne istiyormuş? 15 gün sonra düğünü varmış. Törende arabayı sizin kullanmanızı istiyor. Franklin Evleneceğiniz adam Size layık değildir Bir metresi var Sizinle evlendikten sonra da Onunla ilişkisini sürdürmeye kararlı Bilmeniz Hayırlı olur diye düşündüm İmza İmza yok Katlayıp sarfa koyalım Şöyle Bir de yapıştıralım Üstüne de Leydif Franklin 39 South Elk caddesi Yazdık mı? Tamam Ne var Bert? Bir mesajınız var efendim Terşembe günü yeniden Mr. Cantrip alınıp Richmond'a götürülecek dönüşü beklenecekmiş Şumartası evleniyorlar Demek düğünden önce son bir gece çıkmak istediler Bert Bütün randevularımızı iptal et Yeni arabamızı perşembeye kadar kullanmayacağız Düğün hediyemiz olur Ama düğün hediyesi Hatıra kalacak bir şey olmalı değil mi? Doğru efendim Parasız bir yolculuk unutulur gider Ne verebilirim abilerim ona Tamam Arabamdaki madalyon Bir kere sormuştu da Uğur getirdiğini söylemiştim Böylece Uğur'um ona geçmiş olacak Hem baktıkça beni hatırlayacak Nişanasının yanında veremem bunu. Bir notla birlikte postalarım perşembe günü. Böylece düğünden bir gün önce eline geçer. Ha? Az kalsın unutuyordum. Şu mektubu postalıya ver Bert. Peki efendim. <gülüyor> Baş yola sattınız. Bu ikinci keredir ki yolu şaşırıyorsunuz. Londra'yı benden iyi bilmeniz gerekmez mi? South caddesine gitmiyor muyuz? Hayır. Campton ile. Söylemediniz. Biliyorsunuz sandım. Çıkında. Bu gece çıkmakla belki de hata ediyoruz Belki de Sevgilim çok üzgün görünüyorsun İkimiz için de bunun bir kutlama olmayacağı belliydi Ama bugün çıkmaya sen zorladın beni Sanırım hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlatmak istedin Ama değişti artık her şey Evlenince böyle olacağını söylemiştim ben sana Evlenmiyorum Evlenmiyor musun? Nedenini tahmin etmiyor musun? Hiçbir fikrim yok Beri seyirin imzasız bir mektup yollanmış bir metresim olduğunu ve evlendikten sonra da ondan ayrılmamaya kararlı olduğumu yazıyor. Mektubu bana okudu ve benimle evlenme için diyor. İnkar etmedin mi? Dım tabii ama öyle üzgündü ki söylediğim hiçbir şeyi dinlemedi. Acaba o mektubu Ernestine kim gönderdi? Örneğine evlenmemi istemeyen biri yapmış olmalı. Sonra ikimizi bilen biri. Birçokları biliyor. Evet ama bilmedikleri tek bir şey var. Nedir? Düşünemiyor musun? İlişkilerimizi sürdürmeye kararlı olduğumuzu. Kim bilebilir buna? Söylememişsen kimse bilemez. Saçmalama. Bu aptallığı yapar mıyım? O halde geriye kim kalıyor? Başkası bilmediğine göre Bunu ikimizden biri yaptı Constance Ben yapmadım ya, Benim yaptığımı mı düşünüyorsun Hugi yemin ederim sana ben yapmadım Bunca yıldır beni tanıyorsun Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin Yalvarırım sözünü geri al. Sus Allah sus. Adam duyacak Yavaş konuşmayı bilemezsin ki zaten Captain ile geri döner misiniz lütfen Arkadaşım rahatsızlandı Peki efendim Rahatsızlanan müşterilerim için burada biraz saklıyor. İster misiniz Konstantin? Evet. evet. Ne kadar düşüncelisiniz Mr. Leedbyter. Bardak da var mı? Ah, varmış. Çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Sen içmez misin Huggy? Hayır teşekkürler. Buna bir kutlama olmadığını sen söylüyordun. <gülüyor> Neden? Olması. Son buluşmamızı kutluyoruz Benim şoförün bir bardağı daha olduğunu sanmıyorum Benimkinden hiç. ilk kez içmiyorsun ya bardağımda Hayır istemem Mr. Lee Bitter. fazla oluyor. Lütfen doldurun doldurun bardağımı Bu mektubu yazmakla hayatını mahvetmiş Şimdi ona ömür boyu lüks ve tembellik sağlayacak Zengin bir kadınla evlenme olanağını yitirdi Benim mektubu yazabileceğimi düşünmekle Benim hayatımı da mahvetti Beni sevmiyor orada üstelik Bardağımdan bile içmedi Mektup olayı unutulur giderlik Ama bunu hiçbir zaman unutmayacağım Sevgilimizdir Leibbettir Siz çok insan tanıyor. İnsanlar üzerine eminim çok şey biliyorsunuz Ne olur söyleyin ona benim yapmadığımı Hayır Siz yapmadınız <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musun Benim yapmadığımı söylüyor Nereden bilebilir o Çünkü kimin yaptığını biliyorum Biliyor musunuz? Peki kim Boşver bunu Benim yapmadığımı söylüyor yeterli değil mi Artık eskisi gibi olabiliriz Öyle mutluyum ki Uff öyle uykum geldi ki neredeyse uyuyacağım Benim de karnım aç Neden Richmond'a gitmiyoruz Hiç fena fikir değil Tam bir kutlama olacak Bilgitör fikrimizi değiştirdik Richmond'a gidiyoruz Peki efendim hmm, Richmond'a gidiyoruz değil mi ...geri dönmedik de... Ha? ...farkında değilim... Ee, ...doğru yolda mıyız? Bir kere sorsana... Ee, ...bu Richmond yolu mu? Richmond yoludur... ...doğru yoldayız yani... ...sizin doğru yolda olup olmadığınızı bilemem... ...buna ancak siz karar verebilirsiniz... ...bana bak, bakamam... ...yola bakmak zorundayım... ...her şey yolunda mı? ...umarım ama adamın davranışları biraz garip... Aa, ...sola dönüyoruz... ...yokuşu da hiç hatırlamıyorum... ...hey Huggy... ...ırmakta ışıklar ne güzel yansıyor bak... ...bu yolun doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Mm, sevgilim doğru ya da değil. ...ne önemi var... ...her şey öyle güzel ki... ...Evet öyle ama... ...Bitbiter şimdi neredeyiz? ...köprüyü geçmekteyiz efendim... da giderken ırmaktan geçiliyor muydu? Geçiyorsun diye köprü yapmışlar... Aa, ...biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bit ...Bize söylemediğiniz bir şey var... ...arkadaşımın bu mektubu yazmadığını nereden biliyorsunuz... ...lütfen bu kadar hızlı sürmeyin... ...bizim hakkımızda bütün bunları kim bilebilir öğrenmek istiyorum... Ben kimseye söylemedim Ben de Söylemediniz mi? Emin misiniz? Bir daha düşünün of, Kafamın içi bomboş Hiçbir şey düşünemiyorum Çok garip Kimseye söylemedi Yine de bir bilenler söylediniz. söylediniz birine Kime? Bana söylediniz Beni ne sanıyorsunuz? Sağır mıyım ben? Arabanın bir parçası bir aleti mi? Dinleyin şimdi beni Dinlemek mi? Hep zaten Duymak istemediğim bütün iğrenç konuşmalarınızı Benimle bu tonda konuşmayın ve bu kadar hızlı gitmeyin lütfen ama benim davranışlarım sizi neden ilgilendiriyor? Size hiçbir kötülük yapmadım ben. Paranızı her zaman zamanında verdim. <gülüyor> Paranız mı? Güldürüyorsunuz beni. Paranın nereden geldiğini biliyorum. Üstüne verme Hugi. İyi görünmüyor. Hem mektubu gönderdiğini itiraf ettiğine göre... ...mesele yok. kuşkularını yok etti. Mutluyuz artık. Gerisinin ne önemi var? Ne kadar bencilsiniz. Biz mutluyuz ya gerisinin önemi yok. Bir saatte şu arabadayız. İkisini bekledim hep. İkinizden biri belki hatırlar diye. Kimden söz ediyor Ogi? Örneztin'den olmasın. Hiç aklınıza gelmedi değil mi? Öyle Ondan söz etmenin gereği ne? Şu anda nişanlısını kaybetmiş neler hissediyor ne durumda? Bundan size ne değil mi? Onu bıraktığınızda nasıldı? Hastalandı mı? Ağladı mı? Ayakta mıydı? Oturuyor muydu? Yatıyor muydu? Nasıldı? Yoksa fark etmediniz mi? Biraz ağladı. Demek ağladı. Yardım ettiniz mi? Kendi halinde bırakmayı uygun buldum. Ne yapabilirdim? Söyleyeceğini söylemiştim. Mektubu benim yolladığımı söyleyecek misiniz? E, hayır, hayır. Ne yararı var? Hem artık onu göreceğimizi satmıyorum. Senin görmemen için bir sebep yok Konstans. Hiç kimin seninle olduğunu bilmiyor ki. Aksine bunu ona söylemelisin. Düşmandan kim olduğunu bilsin. Ben miyim onun düşmanı? O mektubu sadece bir düşman yazabilir. Değilseniz niçin yazdınız? Çünkü, çünkü söylersem inanmayacaksınız. İnanmaya çalışırız. Birinin bilmesini isterdim. İsterdim birinin bilmesini. Ama sizin değil. Yok size söyleme. Baksanıza. Bizim bunları yemekten sonra konuşsak olmaz mı? Neredeyiz onu bile bilmiyoruz. Şimdi bir daha tırmanıyoruz galiba. Nerede olduğumuzu söylemeyecek misiniz? Hiç farkında değilim. Bana bir kere demişti ki... ...birisine söylemek istediğiniz bir şey varsa vakit geçirmeden söyleyin. Yoksa bu açıklanmayan duygu benimkini olduğu gibi sizin de bütün hayatınızı mahvedebilir. O zaman gülünç gelmişti bu söz bana. Ama şimdi... ona söylemek istediğim bir şey var. Söyleyemiyorum. Ne tuhaf değil mi? Ona nedenini söylemeden mektubu benim gönderdiğimi söylersiniz. Nedenini bilmiyoruz ki. Söylemediniz daha. Çünkü, çünkü... Hayır, hayır söyleyemem. Ona saçma gelebilir, hakaret adedebilir bunu. Ama bana söz verin. Neyin sözünü verecekmişiz? Mektubu benim yolladığımı söylemeyeceğinize söz verin. Böyle bir şey için söz veremem. Hepimizi bu duruma siz sürüklediniz. Cezanızı çekmelisiniz. Hem sizin hakkınızdaki düşüncelerinin ne önemi var? Çünkü nihayet, nihayet kiralık birisiniz siz. Kiralık biri... ...Demek kiralık biriyim ben? Bundan sonra olmayacağım artık! Söyleyin ha... ...Ona deyin ki... ...Ben... ...Ona... Beklettim sizi Miss Constance Özür dilerim ee, Sekreteriniz doktorun ziyaretçi kabul etmenizi yasakladığını söyledi Sizi yalnız on dakika için rahatsız için Yorgun olduğunuzu biliyorum Sizi gördüğüme memnun oldum Çabuk yorulduğumu söylüyorlar İnsanın kendini söylendiği şekilde hissetmesi o kadar kolay ki Üstelik rahat da Anlıyorum Biliyorsunuz ben de hastaneden yeni çıktım Çok acı çektim kaza ve her şey için Siz Huki tanıd tanıdım? Evet, çok iyi. Onu yetenekli bulur muydunuz? Hayır. Ben yetenekli buluyordum. Belki de yanıldım. Belki de tüm olarak yanıldım Huki için. Yaşamış olsaydı. Evet. Bir kadını mutlu edebilirdi. Sizi belki. Benim mi? Ama sizinle evleniyor. Hayır hayır, biz ayrılmıştık. Bildiğinizi sanıyordum. Ee, doğruyu söylemek gerekirse biliyordum. Bilmeniz gerekirdi Bilmediğinizi söylemekle nezaket gösterdiniz Evlenebilirdik de Ama o kadar şaşkın ve üzgündüm ki Korkarım pek anlayamıyorum Bir mektup almıştım İmzasız hemen inandım Bana söylenen şeylere hemen inanırım Ama şimdi belki de hata ettim Diye düşünüyorum Belki bir düşman kasıtlı olarak yolladı Az unutuyordum Size bir mesaj vardı Mesaj mı? Kim bana mesaj göndermiş olabilir? Size garip gelecek bu Ama o O dedi ki ne, ne dedi Sizin durumunuza çok üzüldüğünü söyledi Bizi suçladı Bir sürü hakaret yağdırdı Haklıydı Demek demek Hugi bu kadar üzülmüş mektuba Söylemişti bana Doğru olmadığını tekrar tekrar söylemişti İnanmalıydım o Hayır hayır Hugi değil Şoför Bizi götüren şoförden söz ediyorum Leadbeater Leadbeater ne biliyordu Biliyordu işte her şeyi biliyordu Bana bunu sormayın Lady Franklin Leadbeater evet Sizi seviyordu Lady Franklin Son sözü bu oldu Ona söyleyin Onu seviyorum dedi Bunu söyleyerek öldü Size bir şey ifade eder mi bu Eder sanıyorum Çok şey ifade eder Demek mektubu gönderen Leadbeater'dı Evet Mektubu neden yolladı dersiniz? Sizi seviyordu Teşekkür ederim Buraya gelmekle nezaket gösterdiniz ama şimdi lütfen gidin Mrs Simons Hediye paketlerini verir misiniz? Burada masanın üstüne koyalım Şu küçük sarfı uzatır mısınız Pek minik bir hediye bu Postada nasıl da kirlenmiş Bir madalyon Bakalım içine kimdenmiş Safta bir not da yok Kime teşekkür edeyim ben şimdi Aa, Dur bakayım şurada küçük bir kağıt parçası var Lady Franklin Size uğur getirmesi umudu Ve en iyi dileklerimle Lady Peter Ama neden ağlıyorsunuz efendim? Geri verme olanağı olmayan bir armağan bu. Artık onu iade edebileceğimiz kimse yok. Kim yollamış acaba? Beni derin karanlıktan kurtaran... ...uğrunu bana vermek için madalyonundan ayrılan bir, Daha içimde duyduğum biri... ...Kiralık Biri atla oyunumuzu dinlediriz. Yazan Leslie Paul Hartley... ...Çeviren Duygu Uğur... ...Reji Hamit Akınlı, ...Efekt Korkmaz Çakar... Konya sanatçılar: Steve Lee Peter Burçin Oraloğlu Bert Metin Çoban, Lady Franklin Tijampar, Simmons Bergis Arseven, Huggy Katrip Cüneyt Türel, Constance Ayşegül Yalçın. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.